Alhamdulillah Rabb al-alamin, ve alaikubtul muttaqin. Bısalat ve selamü ala səydına ve nəbîına ve şefiğina Muhammed, ve ala aleyhi ve sallâhi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz aleihima anittum harisun aleikum bilmu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa'l hasbiyallah la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق رسول الله فيما قال ونتقى حبيب الله الملك العزيز المتعال çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Kainatın fahri, peygamberler peygamberi, beşeriyetin ezeli ve ebedi lideri, insanlığın eşsiz önderi, vesileyi necatımız, manevi sahibimiz, feyiz ve nur kaynağımız,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 onun güzelliği ve yüksek hali ve ahlakında kütüphaneler dolusu eser yazılmış. Deve yükleriyle telifat ve tasnifat var. Şiir ve menthur. Nazm ve düz yazı ile ondan bahsedilmiş eserlerde Muhterem Müslümanlar acaba Resulullah'tan bahseden bu sözlerin hangisi zirvedir? Peygamberi Zişan ve Hazretlerini en kısa şekliyle en güzel hangi zatın sözü beyan eder bunun üzerinde ulema bayağı da karşılıklı sohbet etmiş görüşmüşler bazıları Ömerül Fariz'in iki mısraını bazıları İmamu Busri'nin kaside-i Bürdesinden bir beyitini almışlar ben dersime bu iki beyti sertacı ibtihad ediyorum girizgah ediyor ve onlarla giriyorum. Muhterem Müslümanlar, bazı ehli hakikat Ömer İbnül Faruz'un okumuştum size şu beytini zirve kabul ediyor. Ve ala tefennu fihi bi husnihi. Hasan Çelebiye meşhur hattat Hasan Çelebiye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 Alem-i İslam'da şairlerin sultanı lakabıyla telkib edilmiştir. İmam-ı Busiri Hazretleri 160 beyitli kaside-i bürdesinde zirve ve şahika olan beyti bu. Femebleğul ilmi fihi ennehu beşarun. ay de bu manayla gireceğiz zaten. Femebleğul ilmi fihi ennehu beşarun.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 Beşerdir. Biraz sonra ayy gelecek muhterem Müslümanlar. Yani bizden biri. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Kainatın fahri, varlığın göz bebeği, Enbiya'nın imamı ve evliya'nın sultanı ve kıblegahı, halık Zülcelal Hazretlerinin sevgilisi ve Habibi, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem,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 beşeriyet arasında Allahu Zülcelal'in sevgilisi ve neşesi itibariyle bütün bir insanlığın özü, hülasası ve zübtesidir. Cenab-ı Hak'tan şefaatini niyaz ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, tabii söyleyeceklerimiz olacak. Fakat bugün perveşi peşin kalmasın diye ayeti kerimeye mana veriyorum bakınız. Rabbü'zülcelalimiz buyuruyor Estağfiyullâh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 Kapı caminin muhterem cemaati ham dediyoruz. Allah Kur'anında böyle buyuruyor. velillahil al veli Rasulhi, veli Müminin, ve lakin al-munafikin la ya Seferlerden birinde münafıklar Medine'ye dönünce güç ve izze sahibi olanlar. Zayıf ve fakir olanların Medine'den çıkaracağız diyorlardı. Cenabı Cibril, Cenabı Cibril 600 kanadıyla gümbür gümbür gelerek mütermimmler bu ayeti kerimeyi Allah Resulüne ta'lim ve telkin buyurdular. Velillahi'l izzeti veli resulihî velil müminîn velâkin el münafıkîn Münafıklar kendilerini aziz görüyorlar ya Muhammed'im. Hakikatte izzet Allah'ındır. İzzet Resulü'nündür. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Kulağını aç bakayım gönül kapaklarınla beraber. Ve izzet müminlerindir, inananlarındır. Ya bu vatan bu topraklar inananlarındır. Çünkü biz Çanakkale'de, sadece Çanakkale'de inanan müminler olarak 255-265 bin şehit verdik. İman namına, Aşk namına, Kur'an namına, Hz. Muhammed namına 265 bin şehit verdik. Bu resmi rakam. Şimdi kalkmışlar, Uyan Kapı cami'nin muhterem cemaatı Allah'ın aşkına horul horul uyumak yeter. Uyan diyorum ya. Biz bu vatanda sanki sonradan gelmiş sığıntılarız. Bu abdestsiz, namazsız, imansız, kıblesiz, tanrısız köpekler bu vatanın sahipleriymiş. Ya muhterem müminler. Hayır. Hayır muhterem müminler. Hayır. Çünkü çünkü Akif İstiklal Marşımızdan başlayarak Safahat'ının bütün satırlarında bu gerçeği, bu manayı işlemiştir. Bu vatanın efendileri inanan insanlar iman sahibi kimselerdir. Bölüyorsun hocam be. Hayır muhteremimiler. Hayır. Bölen de onlar. Bölen de onlar, biz bir buçuk milyarı tek vücut olarak mutala ediyoruz. Konyalılar, duyuyor musunuz? Biz 55-57 İslam Devleti'ni bir buçuk milyarı arşı bir, Allah'ı bir, kıblesi bir, lider ve peygamberi bir, önderi bir, kitabı bir, sünneti bir, ahlakı bir, edebi bir, inancı ve imanı bir ve hakede ve hakede. Binlerce birliğin içerisinde bir buçuk milyar diyoruz. Asıl bölenler sizi. Gelecek sıra muhterem Müslümanlar inşallah. Daha bu nokta üzerinde birkaç cümlem olacak inşallah. Ya, ya. Kocasını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 Hazreti Muhammed'e ne kadar ümmet olursanız o kadar aziz olacaksınız inşallahü Teala. Senelerin hadisesi Muhterem müminler. Senelerin hadisesi Kayseri'de bir lise mektebi müdürü Kayseri'de bir lise mektebi müdürü Bir bayramda bir şenlikte Çocukların eline bant vermiş, afiş vermiş Üzerine böyle yazmış Türk ırkındanız Garp medeniyetindeniz, İslam ümmetindeniz diye yazmış. Lise mektebi müdiri, evet afişin üzerine çocukların elinde taşıdıkları afişlerden birinin üzerine böyle yazmış. Ziya Gökalp'ın sözü. Muhterem ümmiler, içinizde tabi bilenler zaten biliyor. Evet o Türkçü adam, bizim pek beğenmediğimiz bir insan yani. Allahüzzelal bütün ölçüleriyle Hazreti Muhammed'e ümmet olmayı bizler için nasip ve mukadder kolsun inşallahu Teala. Evet. Bununla beraber neşeli zamanında İslamı kucakladığı bir zamanında böyle demiş Türk ırkındanız, Garp bedeniyetindeniz, İslam ümmetindeniz demiş. Müdür bey bunu yazdırmış, yavruların eline vermiş. Vay ya. Türkiye'de muhterem Müslümanlar Türkiye'de Türkiye'de yani bizim şu aziz vatanımızda evet şehit dedemizin kanından renk alan semadan ay ve yıldızı çekip üzerine nakşeden bayrağımızın altında yaşayan insanlara Müslümanlara karşı kıyameti kopardılar vay sen Türkiye'de yaşayanlara demek İslam ümmeti diyorsun öyle mi?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 bütün izzetimizle peygamberimiz i Zişan Efendimiz'e ümmet olmanın şeref ve nimetini kucaklıyoruz. Ya Rabbi bizim yüzümüzü bu noktada güldür ağlatma diye dua edin. Aziz Peygamber dedik, onun için bazı şeyler söylüyorum muhterem Müslümanlar kulak veriniz. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim aziz bir elçi, aziz bir rasul, aziz bir nebi, aziz bir habib. Aziz bir halil, Peygamber Efendimiz'in böyle sıralayın bütün vasıf ve sıfatlarını kıyamete kadar bitmeyecek diye söyledik. Peygamber Efendimiz'in izzetine dair birkaç latife. Evvela kendisi böyle buyuruyorlar. Bakınız muhterem ümimiler, Peygamber Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim'den sonra ama isterseniz ben size Hazreti Kur'an'dan Şua'yı Celle'yi de okuyun da sonra hadise geçeyim. Bakınız muhterem Müslümanlar, Allah'u Zulcelal peygamberi için ne diyor bakınız Es-saydu billah inna arsalnake shahiden ve mubessiran ve nedira ve da'iyan ila bi iznihi ve sirajan munira ve beşşiril müminine bi ann min allahi fadlen kebira Ya Rabb muhterem cemaati Kur'anı Kerim Allah Resulü için Bizzat kelamı ilahi böyle diyor. Ya eyyühen nebiyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezîran. Ey nebi şanımız, ey peygamberi ali bürhanımız biz seni şahit olarak gönderdik. Cehennem ateş ve azaptan korkutucu olarak gönderdik.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 Zatından, levh mahfuzdan aldığım gibi vahyi teslim ettim. Onlara götürdüm ya Rabbi. Muhtemelen Müslümanlara dikkat buyurunuz. Cenab-ı Hak bu defa peygamberlere soruyor. Ey peygamberlerim, Cibril'in size getirdiği ilahi vahyi ve hayatımı, ahkamımı ne yaptınız? Bütün peygamberler, ya Rabbi Cibril'den aldığımız gibi ümmetlerimize tebliğ ettik. Ulaştırdık. Yani Cibril'den aldığımız ayat-ı ilahiyeni Zerresini, kelimesini, harfini, Harekesini, noktasını noksanlaştırmadan Olduğu gibi ümmetlerimize tebliğ ettik ve ulaştırdık ya Rabbi! Muhterem Müslümanlar Alemlerin Yüce Rabbi Suali ümmetlere bu defa tevcih ediyor. Ya Hazır mısınız? Müslümanlar Hazır mısınız? Mahşerde Allahu Zülcelal Gelen Kur'an ayetlerinin ne yaptınız diye bize soracakmış bakınız. Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Cibril'den aldığı gibi ashabu ve ümmetine aktardığı 6.666 ayeti ilahiyesini ne yaptınız diye bizden soracakmış mevla. Beşeriyetin akışıyla bütün ümmetlere soruyor. Peygamberlerimin, elçilerimin getirdiği ve tebliğ ettiği ayetleri ne yaptınız? Çok gariptir muhterem Müslümanlar. Mevla her şeyi gördüğü ve bildiği halde onlar bize böyle bir şey gelmedi ya Rabbi diyecekler. Kafirler, kafirler, münkirler, mülhitler, münafıklar, din düşmanları, Allahsızlar, evet meydanlarına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 ve tekunu şehada ale'n nas ve yekun er resulu aleykum şehida ya rab öyle olunca Cenab-ı Hak ümmetin Muhammed'in şahadeti için bir imza istiyor bir mühür istiyor Muhammedim Muhammedim ümmetimin bu şahadeti için ne dersin ve yekun er resulu aleykum şehida fehuwasinca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 hep beraber ve katiyetle ve ittifakla söylüyoruz biz ümmeti Muhammediz değil mi? ve mahşerde ve mahşerde 124.000 enbiyanın sözlerinde sadık olduklarına şahidiz değil mi muhterem Müslümanlar? ve bu işte bizim şahidimiz de وَيَكُونَ Rasulü عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا فَهُوَاسْ Peygamberi Zişan Efendimiz de bizim şehadetimizi tasdik edip Altının mühürlüyor adeta muhterem Müslümanlar. Allah Resulü'nün اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا kavlindeki şahadeti böylece sabit olmuş olacak inşallah. Birer birer. Muhterem Müslümanlar Ay-i Celle'yi manalandırıyorum. اِنَّا şahiden Biz seni şahit olarak gönderdik ya Muhammed ve mübeşşiran müjdeci olarak gönderdik. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim açık olarak ifade ediyor ve Rasulünün diliyle müjdeliyor. Kapı Camii'nin cemaatına Allahu Zülcelal kendisi buyuruyor ve ümit veriyor. Neşe veriyor, sürur veriyor, huzur veriyor. Ey kullarım eğer siz Zahd-ı Aklesim'e inanırsanız eğer siz Kitabullah'a inanırsanız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 Cennet nimetleriyle Resulullah sizi müjdeleyicidir. Muhterem müminler 48 senedir kürsüdeyim. Cemaatımı bir sefer dahi yeğse götürmedim. Allah'tan alınanla, Resulullah'tan gelenle devamlı ümide götürüyorum, neşeye götürüyorum, huzura götürüyorum, sürura götürüyorum. Ey inananlar! La <Lâ> havfun aleykum ve <velâ> la hum tahzanun. Ayatı la havfun aleyhim ve la <yahzenun> Evet. Cennetle şimdiden sevine durun Müslümanlar. İnnellezine kavlur rabbunallah sümme istikam tutenzelu aleyhimel malaikatu alla takhavu ve la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 Melekler son zamanlarında nefeslerini verecekleri anda etraflarını etraflarını çeviriyorlar, halelendiriyorlar. Mümine son nefesinde böyle diyorlar müminlere: "Ellah tehafu korkmayınız, velah tahzenu mahzun da olmayınız ve ebşirû bil cennetil küntüm tuadun."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 eğer ilave etmemiz gerekirse tabi Sıddık-ı Ekber'in ahının ağzından çıkıp da lavlarının düştüğü beldeler Kazakistanlarda Tacikistanlarda Türkistanlarda Buhara'larda Ve emsali yerlerde muhterem Müslümanlar Ben sadece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 Muhammed Ali Kıley'ler ve arkadaşlar da yumruğu kafirin alnının böyle tam ortasına İslam'ın yumruğu olarak vurmaya başladılar muhterem Müslümanlar Ati İslam'ındır inşallah Muhterem Müminler Bediüzzaman'ı Bediüzzaman'ı sık sık hatırlıyorum böyle bir söz söylendi mi? koca üstadı söylemeden geçemiyorum yarım dünya Bediüzzaman öyle diyor şu dünya akışında müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en gürse de Kur'an'ın ve imanın ve aşkın olacaktır diyor. Kapı camiindeki gençler, gençler, gençler, çocuk yetiştiren babalar alnınızdan öpüyorum. Yavrularınızı İslam ve Kur'an, iman ve aşkla doldurunuz ati İslam'ındır inşallah Teala. Kaldı ki, kaldı ki,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 akıbetiniz bugünümüzden Müslümanlar söylüyoruz onlara. Yarınınız bugünümüzden çok korkunç olacaktır. Korkunç olacaktır. Ve son nefesinizde sadece yorganı değil vallahi ve billahi parmaklarınızı geveceksiniz parmaklarınızı. Ya ya neden İslam'a ihanet ettik? Neden yüce Allah'ı inkar ettik diye Son nefeslerine yak doğru yaklaşırken parmak uçlarını gevmeye, merkep gibi tepinmeye başlayacaklar. Ama Kapı muhterem cemaatine soruyorum. O günde ah vah etmenin faydası olacak mı Müslümanlar? Akıbete varılmıştır. Değişmeyen kader, değişmeyen kader. Fe <gülüyor> ta <gülüyor> Dikkat buyurunuz. Fe <gülüyor> ta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 Gençler soruyor musunuz? Arkasından bize ne söyleyeceksin hocam? E söylüyor. Onda Kur'an-ı Kerim söylüyor. Es-sa'ydu billah ve emmen khafe mekam rabbih ve nahane nefse ani'l heva fe innel cennete Benim sözüm değil. Allah kelamı. Mevla böyle buyuruyor. Onlar ki Rablerinin makamından korktular, Allah'ın haşiyetiyle doldular, İlahi ile gönül arsalarını yeşerttiler. Sonra velehneşse ani'l heva nefislerini de hevadan, kötülükten, aşırılıktan, çılgınlıktan korudular, Mevlaya muttıkıldılar. Fe innel cennete meva onların varacağı ve duracağı yer cennettir. Mütercim Müslümanlar İ İlahiyat fakültelerini Yani bugünün Bütün kültür derslerini görerek Yetişen memleketin Genç evlatları Bugünün bütün kültür derslerini Görerek Fiziğini, kimyasını Sosyal derslerini Yabancı dilde en az birini Öğrenmesi gerekir tamam mı Muhterem Sumallar eskiden İmam Hatip'te İngilizce veya Fransızca Almanca seçmeli dildi Sonra Arapça ve Farsça vardı. İlahiyatta Arapça ve Farsça devam ederdi. Hali hazır programlarda Farsça var mı bilmiyorum ama Arapça mutlaka var. Evet muhterem müminler. Yani birkaç dili de bir Müslüman evladının bilmesi lazım. Tahir hocanız olarak söylüyorum. Müslüman evlatlarının Arapça ve Farsça başta birkaç yabancı dili de bilmesi lazım diyorum. Duyuyor musunuz?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 20. asrın dev filozofu Büyük Muhammed İkbal Pakistan'ın Pakistan'ın Dev şairi Pakistan'ın Dev şairi Muhammed İkbal Öyle diyor muhterem Müslümanlar Rabbimiz büyüklerin şefaatlerine nail ve mazhar kılsın inşallah Teala Esrar ve rumuzunun Hemen kapağının arkasına koymuş Esrar ve Rumuz eserinin hemen kapağın arkasına koymuş böyle diyor Mürşid, Mürşidi Rumi çihuş fermu dest anki yem der katreş asudest. Megüsil me güsü el eshat mir hiş, tek ye kem kün ber fenü Münevverler aydınlar entelektüel zümre Yirminci aslın dev şairi, büyük filosof, Pakistan'ın kurtarıcısı, gerçek ve hakiki kurtarıcısı Muhammed İkbal bakınız ne diyor? Mürşidi Rumi çihuş Rumi mürşid Yani Türklerin içinden çıkan Rum diyarında kendini dünyaya tanıtan Büyük Mürşit aşk eri Mevlana Ne diyor biliyor musunuz diyor Ve Mevlana'yı tanıtırken şöyle diyor muhterem Müslümanlar Sözlerinin bir damlasında deryalar gizlenen büyük Mürşit. Anki yem Der katra eş asu dest ya. Ve da'iyen illallah bi iznihi ve münira Aziz peygamber dedik ya Lekad ca'aikum rasulun min enfusikum aziz dedik ya. Kapu Camii'nin muhterem cemaati, birinizin ayağına bir diken batsa sanki birinizin kalbine ufak bir teessür gelse, birinizin başına bir ağrı girse, birinizin dişinde bir sızı olsa, kubbeyi hadranın sahibi o meşakkatinizden dolayı üzülür. Ennebiyyü evlâ bilmûminîne min enfûsihim. Öyle mi Hafız Efendi? Peygamber, bir buçuk milyar için kendilerine nefislerinden daha eşfaktır, daha evladır, daha yakındır, daha çok merhametlidir. Yani şuradaki kardeşlerinden herhangi biri şöyle bilecek ki, Peygamber Efendimiz bizim nefsimize sahip oluşumuzdan, bizim bize acımamızdan daha çok ümmetine acıyan bir peygamberdir. Biz böyle bir sahibimiz var Böyle bir peygamberimiz var Böyle bir nebimiz var Ve biz o peygambere Ümmetiz Elhamdülillahi Teala Muhterem Müslümanlar Aziz peygamber için Tabi bugün çok şey söyleyecektik ama Yine ezan Allahu Ekber dedi Muhterem Müminler Biz de hep, hep beraber Allahu Ekber diyoruz Yüce Allah Hepimizi ezanlar hürmetine rahmetiyle kuşatsın inşallahutaala. <Gülüyor> muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ene davatu ebi İbrahim ve büşra ehi İsa ruya ümmi âmine Bakınız muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz ne buyuruyorlar? Ben büyük babam Hazreti İbrahim'in duasıyım. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Suretül Bakara'da dua ediyor. Rabbena vez fihim rasulen minhum yetlu alehim ayatek ve yuallimuhum el kitabe ve'l hikmete ve yuzekkihim innake entel azizul Ya Rabbi benim zürriyetim içerisinde son ve pek büyük bir peygamber bahseyle, ayetini o ümmetlere okusun ve onları günahlardan çekerek Allah'a yönelsin yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabı ve hikme kitabı ve hikmeti onlara talim etsin ve yüzekihim onları muasiyetlerden çeksin çevirsin inne ki entel azizul hakim sen aziz ve her işinde sen ulu ve kavi ve yüce ve her işinde sonsuz hikmetler olan mevlamsın diyor peygamber efendimiz ben diyor büyük babam hani millete ebikum ibrahim diye okuyorduk ya müslümanlar Büyük babam İbrahim'in bu duasıyım. Cenabı İsa Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de ve mübeshşram bir Rasul'in yetiyimin Badis muhu Ahmed. Kur'an ayeti. İsa Aleyhisselam ben gelişimde Tevrat gibi büyük kitaplara tasdik ederek bir de benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olacak bir Peygamber'in varlığını. Ve risaletinin hak olduğunu size müjdeliyorum ey ümmetim. Ben inandığım gibi siz de inanınız diyor. Kim? 570 sene evvel Cenab-ı İsa Aleyhisselam. Ve mübeşşran bir rasulin ye'ti min badis buhu Ahmet. Ve ben tefsir ediyorum. Benden sonra bir peygamber gelecek. O peygamberin ismi Ahmet olacak. Onun için peygamber efendimiz buyuruyorlar. Babamın duasıyım. İsa Aleyhisselam'ın tepsir ve büşrasıyım, müjdesiyim. Ve rüya ümmi amine, aminenin annem aminenin de rüyasıyım. Neymiş o muhterem Müslümanlar? Aziz cemaat, Cenabı amine validemizin rahmine peygamber efendimiz düşüp devinmeye başlayınca rüyasında nurani bir zat nurani bir zat rüyasına geliyor, rüyasını teşrif ediyor. Ya amine ''Büşra leki, sümme büşra leki, sümme büşra leki ya amine. ''Büyük müjde sana, mutlu annesin, en büyük insan, en yüce peygambere hamilesin ya amine'' Adını Muhammed koyacaksın. Mustafa da beraber, Ahmet de beraber, Peygamber Efendimizin delaili Hayrat'ta 210 kadar ismi var mu muhterem Müslümanlar. Hazreti Mahmudu, Muhammed, Mustafa, Ahmet diyoruz ya bunlar meşhurları. 210 kadar esması var Peygamber Efendimiz Sallallahu teala Aleyhi ve Sellem hazretlerinin. Rabbimiz, Rabbimiz bu 210 esmasından birinin nuruyla kudayı biri bizi düdüğü çaldık demek muhterem Müslümanlar. Evet. Cenab-ı Hak Muhammed'inin nurlu yolundan bizleri ayırmasın İnşallahu <Gülüyor> Teala. Müslümanlar. Aziz peygamber dedik de <gülüyor> yani o kadar önümde neşe şeyler var ki her zaman söylüyorum Rabbim hangisini söylesem size diye telaş içerisindeyim. Muhterem Müslümanlar şurada ayrıca müstakil olarak bir âşıkın sözünü kaydetmişim bakınız. Ni belki haymeyi zenem pehlüyet. <gülüyor> Ni sim ki haneyi harem derkuyet. Ya Resulullah Gücüm yok ki, gücüm yok ki kubbe-i Hadra'ın yanında bir çadır kurup da ömür boyu senin kubbe-i hadrana nazar ederek ağlayayım, sürür duyayım ya Muhammed. Nisiyim ki Altunum, gümüşüm yok ki Medine-i münevverende bir ev kiralayayım, ev alayım, oturayım. Mendi değuşra ezan mi kahem ben? Göz onun için isterim ki Ta bişenevem avazü binem Ta ki o gözle cemalini göreyim O kulakla kelamını işleyim diyor Aşkın sözü bu Hayatın manası bu Müslümanlar Bu aşk erine göre Hayatın manası şu Ben gözü seni görmek için istiyorum Kulağı ise seni duymak için istiyorum Hayatım senin için Muhammed'im diyor Muhterem Müslümanlar Şurada bir dörtlük de var, onu da okuyayım. Ondan sonra inşallah ay gelecek ders mana vermeye devam edeceğiz diyorum. Büyüklerden Osmanlı şairlerinden, geçen şaheser bir şey okumuştum. Bu da ona yakın bir mana, bakınız muhterem Müslümanlar. Şöyle diyor bir Osmanlı şairi, hem de tasavvuf erlerinden bir er. Rabbim şefaatine mazhar kıl ya Rabbi. Zer zerrece fikrin değişmem devleti dünyaya ben. Allah. Allah. Allah. Evet. Zerrece fikrin değişmem devleti dünyaya ben. Aleme bilmem hayalinle geçen her bir demi. Ya Resulullah, seni bir an tahayyülle yaptığın düşün düşünmeyi dünyanın bütün devletlerine değişmem diyor. Gençler, Resulullah'ı böyle sevebiliyor muyuz? Allah'ınızın aşkına diyor. Zerrece fikrini değişmem devleti dünyaya ben, aleme vermem hayalinle geçen her bir demi. Bir an hayalinle geçirdiğim dakika var ya, saniye var ya, o bir saniyeyi dünyalara vermem. Dünyalara, alemlere vermem diyor. Rabbi Celalimiz kerem buyursun. İnşallah sadece hayali değil, Hayaliyle değil, cemalini göre göre ölelim inşallah muhterem Müslümanlar. Sonunu dörtlüğün şöyle bitiriyor. Keşf olur bir ahile ile aşıklara esrarı gayip. Arzı didar ile ey Razi Huda'nın mahremi. Aşıkların ahile ile nice sırlar keşf olur. Ben de ah ediyor ve dehalet ediyorum. Allah'ın sırrının sahibi olan peygamberim. ''Ne olur lütfette bir defa cemalini göster, görerek öleyim.'' diyor. Muhterem Müslümanlar, biz de bu derdin eşiğindeyiz ve içindeyiz. Rabbimiz Hazreti Muhammed'in vuslatının derdiyle bizi daim ve dolu kılsın inşallah. Amin. Muhterem Müslümanlar, müezzin kardeşlerimden bir iki dakika istirham ediyorum. Sizlerden de istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin Şanında, şerefinde, fazailinde, Hassalarında görüyorsunuz Şairlerde, kalemlerde, dillerde, ilimlerde, bilgilerde çok kasir ve kısır kalıyor Ne söyleseniz milyar gerisine düşüyor Ne kadar atış yapsanız Peygamberi İşan Efendimizin gerçek vasfını ifade ede, Ne kadar perişan ve aciz olduğumuz meydanda Böyle olduğu halde muhterem Müslümanlar, Amerika'da domuz eti yiye diye hınzırlaşan biri, son günlerde Peygamberi Zişan Efendimiz'e dil uzatıyor, salyalar akıtıyor. Onun yazdığı korkunç kitap değil, verak, ve paçavradan alarak, yine Türkiye'de tempo atlı bir paçavra, Hz. Halilurrahman'a, Cenab-ı Davud Aleyhisselam'a, Peygamberi Zişan Efendimiz'e, Ayşe Validemize dil uzatıyor, mahkeme kararıyla toplandı. Fakat bu karardan evvel Konya valimiz, Mevlamız kendisinden milyarlar razı olsun. Böyle bir paçavranın aziz İslam milleti içerisinde insanların elini kirletecek bu parak, varak parenin bu vardığı yeri kirletir diye toplatmıştır. 2 milyon Konyalı beraberindeyiz. İman ve aşkımızla hayatımız boyu destekliyoruz inşallah. Şunu demek istedim bunlar Son zamanda daha çok da kudurmanın içerisindeler. Yavrularınıza sahip olun, gençlerinize sahip olun, evlatlarınıza sahip olun, onlara gönül kulak kucaklarınızı açın. Gençler, bu kabil paçavralara sureti katiyede dakikanızı, saniyenizi, aziz ömrünüzü ayırmayın ve bunlara layık olduğu cevabı kanunlarla, nizam içerisinde, hukuki dayanaklarla verin. Bu, paçavraları, bu paçavraların yüzüne öyle tükürün ki levhayı ibret olarak aleme ibret olsunlar diyorum. Ve sözümü muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'a şöyle bir dua ile kesiyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu kurulanların ömrünü az kıl. Amin. Kötüleri yok eyle. Amin. İyileri çok eyle. Cennet vatanımız ve Necip milletimizin üzerinde Hz. Muhammed'in ahmediyet ve muhammediyet kanatlarını daim kıl. Amin. Yarını bugünden daha çok İslam'la nurlandır. Bizi Kur'an-ı Kerim'in Feyyaz yolundan ayırma. Amin. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'en abduhu ve resulü Kelimeyi Tayyibe'yi Münciye'yi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder ile Gelecek Cuma'da inşallah ölmezsem karşınızdayım muhterem müminler. Mevla şeriatı kadraya bağlılığımızı yevmen fe yevma müzdade ile bütün ümmeti Muhammed'e cennet nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhan rabbike rabbil ma yasıfun. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha